Hadis 1235 Ebu Atiyye dedi ki: Bir gün Mesruk ile birlikte Hazreti Ayşe'nin yanına girdik. Mesruk Hazreti Ayşe'ye: Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ashabından iki kişi var ki hiçbir zaman hayırdan geri kalmazlar. Ancak bunlardan biri Akşam namazını kılmakta ve oruç açmakta acele ediyor. Diğeri ise hem akşam namazını hem de iftarı geciktiriyor dedi. Bunun üzerine Hazreti Aisha, akşam namazını ve iftarı yapmakta acele eden kimdir diye sordu. Mesrur da Abdullah ibn Mesuddur cevabını verdi. Bunun üzerine Aisha validemiz.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 Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, akşam namazını kılmazdan evvel, birkaç tane taze hurma ile iftar ederdi. Taze hurma bulamazsa, birkaç kuru hurmacıkla iftar ederdi. Şayet kuru hurmada bulamazsa, birkaç yudum su içi verirlerdi.